Yıldızların izinde mağara dostu Ebu Bekir Sadık dostunun evinde bir telaş hakimdi. Dışarıya bir şey belli etmeden gizlice yapılan hazırlıklar neredeyse bitmek üzereydi. Ebu Bekir, Resulullah'tan aldığı haberle sevinç içerisinde tüm ev halkını hazırlıklar için adeta seferber etmişti. Allah Resulü'nün hicretinde ona yoldaşlık etmek herkese nasip olmayacak bir şerefti. Kendisini bu önemli yolculuğunda yanında istemesi, Hazreti Ebu Bekir için dünyalara bedeldi. Hazreti Ebu Bekir de ailesiyle beraber hicret etmek için, Hazreti Peygamber'in emrini bekliyordu. Zaten Allah Resulü emniyetli bir şekilde Medine'ye ulaşmadan Mekke'yi terk edecek değildi. O hicret için en uygun zamanı beklerken, Hazreti Peygamber adeti olmadığı bir vakitte, Ölen sıcağında Ebu Bekir'in evine gelmişti. Ebu Bekir, bu gelişinde olağanüstü bir hal olduğunu hemen anladı ve ''Vallahi Resulullah hiç bu saatte gelmezdi. Bu gelişinde mutlaka bir iş var.'' dedi ve Efendimiz'i içeri alıp oturttuktan sonra sordu. ''Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ne haber var?'' Peygamber Efendimiz ''Yüce Allah bana Mekke'den çıkmaya ve Medine'ye hicret etmeye izin verdi.'' buyurdu. Ebu Bekir heyecanla ''Sana refakat etmekle şereflenecek miyim ya Resulallah?'' diye sordu. Efendimiz gülümseyerek müjdeli haberi verdi ve ''Evet'' dediler. Ebu Bekir sevinç gözyaşlarına kar kovdu. Ev halkı bir insanın sevinçten nasıl böyle ağlayabileceğine hayret ettiler ve Babalarının sevincine ortak oldular. Hummalı bir hazırlık başladı dostun evinde. Eşi Ümmü Ruman, kızları Esma ve Ayşe yol için azık hazırlarken oğlu Abdullah'ın vazifesi koyunları geçecekleri güzergahta dolaştırmaktı. Ebu Bekir kendilerine hicret esnasında kılavuzluk yapması için Abdullah bin Ureykıt'la anlaştı. Abdullah müşrik olmasına rağmen güvene biriydi. Hazırladığı iki binit devesini ona teslim edip, üç gün sonra sevrin eteklerinde buluşmak üzere sözleştiler. Her geçen gün Mekke'den ayrılan Müslümanların sayısı artıyor. Bu kadim beldeden ayrılmak ne kadar zor olsa da, dinleri uğruna hicret ediyorlardı. Mekke'de acının her türlüsünü yaşamış, eziyetlere, hakaretlere ve tecride maruz kalmışlardı. Şimdi yeni bir yurda, Medine'ye gidiyorlardı. İnançlarını hiçbir kısıtlama ve saldırı olmadan özgürce yaşayacakları yere gidiyorlardı. Mekkeli Müslümanlar akın akın kendilerine kucak açan Medine'ye hicret ediyorlardı. Darun Nedve'de hararetli dakikalar yaşanıyordu. Her kafadan bir ses, her düşmandan bir tuzak fikri ortaya atılıyordu. Müşrikler Müslümanların kendilerine Medine'de güvenli bir yer bulmalarından dolayı son derece rahatsızdılar. Hazreti Peygamberin de Medine'ye hicret edip Müslümanların başına geçmesinden ve böylelikle Müslümanların güçlenmelerinden korkuyorlardı. Ne yapıp etmeli, Muhammed'i ortadan kaldırmalıydılar. Korkunç planlarına o gün Darun Nedvede karar verdiklerinde Yüce Allah'ın bu planları elçisine bildirdiğinden habersizdiler. Allah'ın elçisi, sadık dostu Ebu Bekir'le hicret yoluna çıkarken Hane-i düşmanları tarafından çepeçevre sarılmıştı. Mekke'nin her kabilesinden eli silahlı, gözleri ve gönülleri kararmış müşrikler saldırı anını bekliyorlardı. Resul-i Kibriya Efendimiz, eli kılıçlı katiller Hane-i etrafını sardıkları sırada evinden çıktı. Yerden aldığı bir avuç toprağı başlarına attı ve Yasin suresinin ilk sekiz ayetini okudu. İçlerinden hiçbiri onu görmedi. Onlar daha saldırmaya fırsat bulmadan Yüce Allah, elçisini düşmanlarının arasından selametle geçirmişti. Sabah olduğunda büyük bir hüsrana düçar oldular. Zira Efendimizin yatağında Hazreti Ali'yi bulmuşlardı. Hazreti Ebubekir Efendimiz'i heyecan ve şevkle bekliyordu. Tüm varlığını, servetini, gücünü ve kuvvetini İslam yolunda gözünü kırpmadan feda ettiği gibi şimdi de ailesini, evini ve yurdunu hiç düşünmeden terk edip Efendimiz'e hicret yolunda arkadaş oluyordu. Ebubekirle ile Hazreti Peygamber iki eski dost ediler. Onların arasındaki dostluğu ve sevgiyi bilenler onlara ikiz kardeş diyorlardı. Mekke'nin şirkinden ve her türlü kötü adetlerinden uzak, tertemiz hayatları vardı. Hazreti Ebu Bekir dostuyla beraber hiçbir cahili alışkanlığa meyletmemişti. Kendisine içki içip içmediği sorulduğunda şu asil cevabı vermişti. Haşa, ben namusumu korur, insanlığın şerefini tanır bir adamım. İçki içen bunları kaybeder. Rasul-i Ekrem bu sözleri duyunca, ''Ebu Bekir'in dediği doğrudur.'' buyurmuştu. Ebu Bekir radıyallahu anh, ticaret için gittiği Yemen'den döndüğünde, Mekkeliler hemen etrafını sarıp, dostundan haber verdiler. Duydun mu? Arkadaşın Muhammed gökten haber aldığını söylüyor. Ebu Bekir radıyallahu anh, bu söylenenleri araştırmak için arkadaşının yanına gitti ve ''Ya Ebel Kasım, duyduklarım doğru mu?'' diye sordu. Hazreti Muhammed ne duyduğunu sordu ona. O da, ''Sen insanları Allah'a davet ediyor ve kendinin de Allah'ın elçisi olduğunu söylüyormuşsun. Seni babalarını ve analarını ayıplamakla itham ediyorlar.'' diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ben Allah'ın elçisiyim.'' seni İslam'a davet ediyorum. O sözünü bitirir bitirmez, Ebu Bekir sanki yıllardır bu anı bekliyormuş gibi, hiç tereddüt etmeden hemen orada iman etti. Zira o, dostunun her sözünün doğru ve hak olduğunu biliyordu. Onda ahlakın en güzelini ve yücesini görmüştü. Başka delili hacet yoktu. O günden sonra hep yanında yakınında oldu. Hazreti Peygamber'in can dostu, İslam'ın ve Müslümanların hamisi oldu. Düşmanlarının çepeçevre sardığı evinden, Allah'ın yardımıyla selamet içerisinde çıkan Hazreti Peygamberi, dostu Ebu Bekir karşıladı. Kendileri için hazırlanan yol azıklarını alan hicret arkadaşları, Hazreti Ebu Bekir'in evinin arka kapısından çıkarak, Mekke'nin güneybatısına düşen, şehre üç mil uzaklıkta bulunan Sevir Dağı'na doğru yola çıktılar. Bir cuma gecesi Sevir Mağarası'na vardıklarında mağaranın oldukça ıssız olduğunu gören Hazreti Ebu Bekir önce içeri girerek keşif yaptı. İçeriye Allah Resulü girmeden önce oranın güvenli olduğundan emin olmak istiyordu. El yordamıyla mağarada vahşi hayvan olmadığını kontrol etti. Mağaradaki delikleri elbisesini yırtarak tıkadı. Temizleyip düzelttikten sonra Efendimiz'i içeri davet etti. Sevir Mağarası Yemen tarafında Medine'ye tam ters istikamette yer alıyordu. Bu şekilde hareket etmelerindeki maksat düşmanı şaşırtmaktı. Zira Hz. Peygamber'in canına kast eden müşriklerin onların peşini bırakmayacaklarını biliyorlardı. Geldikleri yoldaki izlerin kaybolması için Hz. Ebubekir'in oğlu Abdullah koyunlarını o civarda gezdirmişti. İki dost mağarada yalnızdılar. Resul-i Ekrem başını hicret arkadaşının dizine dayamış uyuyordu. Her sıkıntılı zamanda Hazreti Ebu Bekir'i yanı başında bulmuştu. O zor günlerin dostuydu. Ona her zaman sonsuz güveni vardı. Ebu Bekir de nasıl kıymetli bir dosta yoldaşlık ettiğini biliyordu. Alemlerin Rabbinin elçisiydi dizinde uyuyan. Ona bir zarar gelmesin diye sabaha kadar gözünü kırpmadan başında bekledi. Hazreti Ebubekir endişeliydi. Zira düşmanları içerisinde müthiş iş süren kimseler vardı. En ufak bir iz bulmaları halinde onlara ulaşmaları içten bile değildi. Allah Resulü'nü canı pahasına korurdu yeter ki ona bir zarar gelmesin. Kafası bu düşüncelerle meşgulken aniden bir deliğe dayadığı ayağında büyük bir acı hissetti. Bunun bir yılan ısırması olduğunu anladı ve delikten ayağını çekmedi. Efendimiz uyanmasın diye kıpırdamadı bile. Ancak canı öylesine yandı ki, gözlerinden ister istemez yaşlar aktı ve, gözyaşları Rasul i Kibriya'nın yüzüne damladı. Mübarek yüzüne değen, gözyaşlarıyla uyanan Efendimiz sordu. ''Ne var ya Ebu Bekir?'' ''Ya Resulallah.'' mı bir şey soktu ama mühim değil.'' ''Anam babam sana feda olsun.'' diye cevap verdi Hazreti Ebu Bekir. Rasul i Kibriya, Yılanın soktuğu yeri mübarek tükrüğüyle mesetti. Allah'ın lütfuyla acı derhal kayboldu ve sıddık Ekber şifa oldu. Mekkeli müşrikler Muhammed'i ellerinden kaçırdıkları için müthiş öfkeye kapılmış ve ona olan kinleri daha da artmıştı. Medine'ye varmadan onu bulmak istiyorlardı Bunun da bir tek yolu vardı Başına ödül koydular Bütün Mekke'de telal çağırdılar Muhammed'i ve Ebu bulup getirene veya öldürene yüz deve vereceğiz İçlerinde ne kadar hırsız, cani ve gözü dönmüş varsa Bu ilanı duyunca kimi eline kılıç, kimi de sopalar alarak Mekke'nin dışına iki dostu aramaya koyuldular peşlerine düşen takipçiler nihayet aradıkları izleri bulmuşlardı. Takip ettikleri izler onları Sevir Dağı'nın eteklerine kadar getirmişti. İzcilerden biri vallahi onlar şu mağaradan ileri geçmemişlerdir. İzler burada kesiliyor dedi. Ebu Bekir mağaranın önüne kadar gelenleri görüyor ve seslerini duyuyordu. Korku ve endişe içerisindeydi. Zira büyük bir emaneti taşıyordu. Bu emanet Sadece kendileri için değil, bütün insanlığın kurtuluşu anlamına geliyordu. Düşmanla burun buruna gelen Hazreti Ebu Bekir, üzüntü içerisinde hissiyatını dostuna açtı. Ya Resulallah dedi, beni öldürseler de gam çekmem, ben nihayet bir ferdim. Ancak Allah göstermesin, size bir zarar ve ziyan eriştirecek olurlarsa bu, bütün ümmetin helakine sebep olur resul Ekrem kemal emniyet ve metanetle ''Üzülme, Allah bizimle beraberdir.'' buyurarak ona teselli verdi. Hazreti Ebubekir, ''Ya Resulallah, onlardan birisi eğilip de ayaklarının dibinden bir verse bizi görür.'' deyince Fahri Alem Efendimiz yine mütevekkil bir şekilde şöyle buyurdu. ''Ya Ebu Bekir, iki kişinin üçüncüsü Allah olursa sen akıbetinin ne olacağını zannediyorsun. Yakalanacağımızı mı sanırsın? Kadim dost bu sözlerle feraha kavuştu. Evet, onlar yalnız değildiler. Tüm kainatın sahibi ve her şeye gücü yeten Rableri vardı. Elbette bu davayı öksüz ve garip bırakmayacaktı. Onlar Allah için çıkmışlardı bu yola. Allah için zora talip olmuşlardı. Allah için yurtlarını, yuvalarını terk etmişlerdi. Allah için katillerin hedefi olmuşlardı. Allah için çıkılan yollar elbette açılır. Allah dostlarına elbette zoru kolaylaştırırdı. Kapkaranlık mağaralar aydınlanır, düşmanların gözlerine örümcek ağıyla mil çekilir, güvercinler muhafız olur yoldaşlara. Allah için çıkılan yollarda üzüntü yok, Yok. Allah için çıkılan yollarda yolcuların hamisi Hazreti Allah'dır. İki kişinin üçüncüsü alemlerin Rabbidir. Siz Allah'ın Resulüne yardım etmeseniz de Allah ona yardım etmiştir. Kafirler onu yurdundan çıkardıklarında mağaradaki iki kişiden biri olduğu halde o yanındaki dostuna üzülme diyordu. Allah bizimle beraberdir. Allah böylece onun üzerine emniyet ve rahmetini indirdi. Sizin göremediğiniz ordularla onu takviye etti ve kafirlerin davasını alçalttı. Güce olan Allah'ın davasıdır. Allah'ın kudreti her şeye galiptir ve onun her işi hikmetledir. Salatü selam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Bereket ve pak ailesine her biri birer yıldız olan aziz sahabe kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde